Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadan <gülüyor> hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Mimarlık'tan herkese merhaba. Ben Volkan Taşkın. Bugün programı yalnız sunuyorum ama değerli bir konuğum var. Kendisini gerek akademik çalışmalarda, gerek bir yarışmada ödül alırken... ...gerekse dışarıda birileriyle bir kolaborasyon içinde görebiliyorsunuz. Yüksel Hocamız. Yüksel Demir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ama Yüksel Hocayla özel bir konuyu konuşacağız. Kendisinin bu kelimeyi seçerek kullanıyorum. Parçası olduğu... Bulut ya da Swarm sistemini anlatacağız. Ee, kendisiyle beraber anlamaya çalışacağız. Ee, hocam öncelikle bu Swarm nedir? Parçası kelimesini seçtim. Çünkü özellikle kuran, başkanı olan, yürütücüsü gibi kelimelerden kaçındığınız daha yatay bir sistemden bahsediyorsunuz. Çok Biraz da, bunu açıklayabilir da. misiniz? Tabii aslında Swarm hepimizin gündelik hayatta karşımıza Hı. çıkan bir davranışmış. Özellikle kuş sürülerinin, balık sürülerinin Birlikte senkronize bir şekilde hareket ettiğini görürsünüz göç zamanlarında e, havada inanılmaz bir senkronizasyon vardır. Bütün bireyler bağımsızdır ama bir bütüncül e, davranış içerisindedirler. Yani Hı -hı. E, bunu bazen balıkların av olmamak için kullandıklarını e, şeye, yırtıcı balıklara karşı da görebiliyoruz Hı -hı. denizde. Bu davranış biçimine swarming deniyor aslında. Yani hani en bilinir haliyle söylemek gerekirse. Sözlüklerde Türkçe karşılığı tam olarak swarminggin olmadığı için biz bulutu tercih ettik. Türkçesinde sürü, bulut. Sürü çünkü kelimesine evet. gidince biraz daha sanki bilincini yitirmiş. <gülüyor> Toplaşmak, işte evet, şey sürüleşmek vesaire evet. gibi şeyler var. Hepsini barındırmıyor. Bulut biraz daha e, o manada swarma karşılık Türkçe'de tercih edilebilir bir terim gibi. Bence bulut şey anlamında da teknolojik anlamda da bazı şeyler açtığı için şu anda kafamızda. Çok hani o Bulut üstünden çalışmak. Çok doğru. Hani daha gevşek ama son derece sıkı sistemler içinde çalışmak. Bir ortak şeyi network'te taşımak falan gibi şeyler. Ben de bulut kelimesini çok daha olumlu buldum açıkçası. Doğrusu aslında bu Cloud Computing evet, İngilizce'deki evet. karşılığındaki bulutta referans veriyorsunuz. O çok doğru çünkü hani e, benim ilgilendiğim alanlardan biri bilişim olduğu için hı hı. oradan etkilenmiş e, olduğumu söyleyebilirim doğrusu. Peki bu swarm ya da bulut e, sistemi tam olarak nedir en net haliyle? Şimdi e, esasında ha, mimarlıkla e, Mimarlık. ilişkili evet. olarak e, şu anda bizim swarming bulutla konuşuyor olmamız ilginç gelebilir e, dinleyenlere. E, ...mimarlığa biraz dönmemiz lazım. Yani bulut, e, swarming'e... E, ...mimarlıkla ilişki kurabilmek için... E, ...mimarlıkla ilgili birkaç meseleyi... ...belki de e, gündeme getirmek gerekebilir. Biliyorsunuz mimarlık çok boyutlu bir mesele. Evet. Yani çeşitli ikililer, ikililerle de anlatılabilir. Mesela kuram-kılgı ilişkisinden bahsediyoruz. Akademi, meslek... ...uygulama ayağından... ...bahsediyoruz. Hep böyle ikili şeyler... ...disiplinler arası olma durumundan bahsediyoruz. Herkesin... ...bahsettiği takım... ...oyunu olması, bir takım faaliyeti olması... ...etkinliği olması... ...birey faaliyeti karşısında. Yani... bu ben spordan... ...örneklendirmeyi tercih ediyorum. Mimar... ...boksörden çok futbolcuya ya da basketbolcuya... ...ya da voleybolcuya... ...benzer bence... Tek başına hareket etmesi biraz zor. Her ne kadar e, bunun örnekleri olduğunu biliyorsak da bu eş zamanlı olmayan bir takım çalışmasıdır aslında o tek başına çalışma. Yani ana anakronik bir sinkro sinkronizasyon diyebilirsiniz ona. Yani belki de o takım çalışması daha önce birlikte çalışılmış e, bireylerden edinilen diyelim, kazanımların tek başına masaya konmasıdır bile denebilir. Yani... Tek başına var olması güç ya olur. da Ya da takımdan çok daha çok bir fordist üretimi belki de şey yapıyor. Yani asıl bir arada olabilecek bir şey evet. farklı türde bir kompart anlaşmaya gitmiş. Evet tabii o şey yani üreten açısından çok pragmatik olan hı hı. yani daha doğrusu sermayedar açısından pragmatik bir çözüm olan daha karlı bir çözüm olan Çünkü bir yani yöntem. Yalnızlaştırıp uzmanlaştırma hı hı. meselesi. Fakat biz burada bilinçli bir beraberlikten bahsediyoruz. Hı hı. Hani Fordist üretimdeki bilinçsiz beraberlikten değil de tam karşıtı hemen hemen bütün ajanların şey olduğu e, ya da aktörlerin e, eşdeğer derecede e, ...inisiyatif sahibi ve akıllı olduğu bir durum. O zaman benim anladığım e, biraz da konuyu netleştirmek için daha yatay bir yapılanmadan bahsediyoruz o zaman. Yani aslında hierarşinin... uzaysal, yataydan çok Hı -hı. uzaysal. Yani e, çok boyutlu. Hı -hı. Yani çünkü yatay dediğinizde yine hani bir düzlem Hı -hı. E, tarif ediyorsunuz. Burada uzaysal, üç boyutlu bir durumdan Hı -hı. hatta 4 boyutlu zamanı da işin içerisine katarsanız Hı -hı. çünkü onun dönüşümü de önemli. Statik bir e, üç boyutlu yapılanma değil, dinamik bir üç boyutlu yapılanma. Bu durumda da aslında uzaysal. O zaman bu aslında dışarıdan, buna sermayedar da diyebilirsiniz. Buna tasarım sürecini inceleyen kişi de diyebilirsiniz. Baktığına göre de biraz değişen, farklı perspektifler verebilen bir şeyden bahsediyoruz. Tabii, aslında içinden dışından... yapının kendisi de çok mimari bir şey bu stüktürün kendisi de. Tabii yani modellediğinizde karşınıza Hı -hı. çıkacak olan kavramsal yapıyı hani bir molekülün e, üç boyutlu modellemesi gibi düşünebilirsiniz. Hı -hı. Ama öyle bir mo molekül düşünün ki. ...içindeki bileşenleri ayrılıyor, ekleniyor, işte büyüyor, küçülüyor... ...sürekli form değişiyor, tanım değiştiriyor. Peki bu Swarm mimarlık içinde bir iş alma metodu mu? Birlikte bir iş yapma metodu mu? Ee, bu bir e, iş dağıtma metodu mu? Yani hangisi daha Swarm'ı tanımlayan şeylerden birisi? Aslında hiçbiri iş üretme metodu. İş üretme metodu. Evet, çünkü... Ee, sadece bununla iş alındığını ben e, doğrusu görmedim çok Hı -hı. da çok da sıcak gelmiyor Hı -hı. işveren açısından evet. böyle bir dinamik yapıyla karşı karşıya olmak. Ee, işverenin genellikle tavrı tecrübeye e, yönelmek oluyor. Yani önceki deneyimleriyle yaptıklarıyla güven e, şey yapmış tesis etmiş ve bunu da sürdürebilmiş organizasyonlarla işbirliği yapmayı tercih ederler bu kadar dinamik bir yapı işveren için aslında bir risk. Dolayısıyla bir iş alma yöntemi olmadığını söyleyebiliriz. Çok küçük bir parantez açacağım. Yalnız bu durum bence mimarlığa özel bir durum. Çünkü mesela bilişim alanında bu tarz dinamik yapılar yıllardır devam ediyor. Kendilerine ait özel sistemleri de var. Hatta oradaki bazı çalışmalar diğer mesleklere de işte kuluçka sisteminden tutun startup sistemine kadar e, referans olmaya başladı. Mimarlık hala daha sanki bu konuda biraz daha klasik ortodok sistemleri takip ediyor gibi. Yani bir süresel olarak belki konuşan 10-15 yıl öncesin hala daha sistemleri işliyor gibi. Katılıyor musunuz? He. Şimdi bu esasında şey e, zamanda e, tekrar eden bu şey döngüsü. Korgüze'nin e, yeni bir mimarlığa doğru Hı -hı. da eleştirdiği mimarların statikoya e, şey olmaları tabi olmaya yatkın olmaları diyelim durumu eleştirisi bugün için aynen yapılabilir çünkü bugün çevremizde kullanabileceğimiz bütün imkanlar sadece teknolojik değil e, sosyal davranışsal da e, olabilir bunlar e, bakıldığında bizim meslek dünyasının bunlara ne kadar adapte olduğu meselesi belki de Korbuzjen'in işte yüzyılın başında e, eleştirdiği kadar şey ...uzak doğrusunu hı hı. söylemek gerekirse... şey ...yani güncel duruma... ...yapanlar var yani... E, ...bu yapanların oranı... ...aslında mimarlık üretimi içerisinde... ...oransı olarak çok düşük. O zaman e, biraz bu swarmu... ...artık deşmeye başlayalım. Nasıl işliyor... ...bu sistem? Nasıl iş üretiliyor... ...sizin tabirinizle? Evet. Şimdi... E, Şöyle bir örnek üzerinden gidebiliriz. Voltron vardı bir şey evet. <gülüyor> biliyorsunuz. Voltron'u oluşturmak bir çizgi film. Ço e, hani çocukluğunda seyretmiş olanlar hatırlayacaktır. Aslında bağımsız olan bir takım robotlar e, güçlenmek istediklerinde bir araya gelip bir bütüncül organizma oluşturabiliyorlar. E, swarm e, şeyi e, mekanizması doğada da böyle çalışıyor. Yani kuşlar kanat kanata tutuşup uçmuyorlar. Uçamazlar. Dolayısıyla her bireyin kendi başına var olabilme imkanlarını, özgürlüğünü kısıtlamayan bir yapı olması gerekiyor. Evet. E, bu formun içerisinde yer almaya da bu özgürlüğü ve gücüyle karar verebiliyor olması gerekir. E, bizim e, bu meseleyle ilgili deneyimlerimiz tabii çeşitli şekillerde e, oluştu. E, akademik... Çalışma esasında doğasında bunu barındırıyor. Biz neredeyse bütün stüdyo çalışmalarımızda grup çalışmasını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu deneyimleyen bazı öğrencilerimizin esasında bu süreci başlattığını, başlatmak için ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilik süreçlerinin bitimine yakın veya bitmesinden sonra stüdyoda deneyimlediğimiz o proje üretme süreçlerini acaba... Bazı e, gerçek deneyimlere çevirmek mümkün müdür isteği hı hı. oluşmuştu. Çevremdeki bir grup öğrenci de 90'lı e, yılların sonunda diyebilirim. Hatta 2000'li yılların başında. E, onlarla bunu nasıl deneyimleyebiliriz diye başladı mesele. Yani profesyonel e, işte e, şey mimarlardan çok, çok genç. Mesleğin başında arkadaşlarımızla meslek adayı, e, meslek insanı adayı... Veya hatta öğrencinin sonunda arkadaşlarla e, başladık. E, orada e, ben şuna çok inanıyorum. Bu yaratıcılık meselesi tecrübeyle ilişkili ve ilişkisiz. Yani bilginiz esin kaynağı olabiliyorken bazen de e, meselelere nötr bakabiliyor olmanız yaratıcılığınızı arttırabiliyor. Hatta bazen bilginin olması o yaratıcılığı da sönümleyecek evet, evet. noktaya da gelebiliyor. Evet. Yani hani duruma göre değişebiliyor Hı -hı. bu. Dolayısıyla ben tasarımın erken aşamalarında mimarlık dışından da yaratıcı fikir üreyebileceğine inanıyorum. Aynen. Bırakın hayli evet. mimarlığın başında olmayı. O yüzden oraya açık olmak gerekiyor. E, masayı da bu manada bir yuvarlak masa olarak eşitleyince, tasarım sürecinin ilk safhalarında çok yaratıcı fikir üretmek mümkün oldu. Yani çok, çok iyi deneyimlerimiz oldu. Mesela salı günü bir e, şey... Bir taleple karşılaştık cumartesi günü 8 alternatif ürettik o arkadaşlarımızla ve muhatabımız şaşırmıştı ve bunlar hakikaten ciddiye alınabilecek düzeyde seçeneklerdi. O, o zaman hemen olarak. aklıma şu geliyor şimdi iş hayatındaki en temel çalışan mimarlarının yaşadığı şey Hı -hı. müşterinin işverenin Hı -hı. sınırsız talepte bulunması Hı -hı. ve bunları sınırsız alternatiflerle yapması. Hı -hı. Aslında Swarm'un ilk aşamada böyle bir avantajı olabiliyor o zaman. Tabii, Birincisi tabii. benim anladığım şu. E, biraz da tekrar tabii, ve kısa da için soruyorum. E, fikirleri ortada bir tam anlamıyla beyin fırtınasıyla çarpıştırmaya Hı -hı. çalışıyor. Hı -hı. Burada herkes eşit konumda. Eşit konumda. E, herkes tecrübeli olsun, tecrübelis olsun. Saçma tabii. bir şey söylesin, gerçekçi bir şey tabii. söylesin. Oraya bir katkısını yapıyor. İkinci Hı -hı. aşamada bunların uygulanması aşamasında da bu fikirlerden olası... ...birkaç tanesi belki 7-8 tanesi hemen kısa sürede projeye dönüşebiliyor. Çünkü hepsi aynen kuşlar misali bir arada uçabiliyorlar. Hı hı. Burada bir şeyi ifade etmek lazım. Ee, sistematik bir yaklaşım yalnız kullanılıyor hı hı. burada. Bu çok önemli. Yani aslında e, mimar tasarım sürecinin e, sistemli bir şekilde yaklaşılmadan idare edilmesi biraz zor. Hı hı. Yani sadece sezgisel olarak... Sadece esinle şey yapılabilecek, idare edilecek. Bu sistem ee, nasıl diyor. kuruldu? Yani sizin bir inisiyatifiniz var mıydı? Zamanla mı kuruldu? Katkıya açık mı oldu? Nasıl oldu? Onu da bir anlatabilir misiniz? Şimdi benimle ilişkisi şu. Ben tek başına çalışmayı çok sevmeyen, hı hı. etrafından da beslen, beslenerek çalıştığına inanan bir diyelim mimarım. Bu bunda muhakkak şey olmuştur. Hı hı. Yardımcı olmuştur bu sürecin gelişmesinde. Tabii biraz önce söylediğim gibi arkadaşlarımızın heyecanı en önemli burada girdidir. Yani bir takım oluşturabilmek için, bir müzik grubu kurmak için heyecanlı aslında bir şeyin, topluluğun olması lazım. İnsan burada en temel faktör haline geliyor. Yani bu hadi ne yapalım ne yapalım hadi böyle bir şey yapalım diye bu işe inanmayan Herhangi bir motivasyon sahibi olmayan bireyler tarafından kurulamaz. Yani böyle mekanik bir süreç değil. Dolayısıyla e, temelinde bir heyecan e, ve bir şey üretmeye dair motivasyon ve inanca gerek var. E, bir de saygıya gerek var tabii. Yani karşılıklı saygıya gerek var. E, i̇şin bu boyutu çok insani. Hani e, sistemlikten bahsederken ben bir anda çok bireysel meselelerden bahsettim ama bunları koruyabilmek için bir sisteme ihtiyacınız var. Hı hı. Yani bunlar çünkü bireylerin en hassas e, varlıkları. Bu varlıkların korunması gerekiyor. İnsanların kendilerini kullanılmış hissetmemesi gerekiyor. İnsanların kendilerini evet. e, önde veya arkada hissetmemeleri gerekiyor. Ego meselesiyle mücadele edebilmek gerekiyor. Ki bu bizim mesleğimizde herkesin takdir edeceği gibi ya çok da zor bir şeydir. Ya da egoyu bu prensip... Ben, ben aslında sistem dediğiniz şeyi prensipler ortaklığı gibi de bir anda kafamda canlandırıyorum. Evet. Çünkü... Bu dediğiniz şeyler olmazsa zaten bunun hani bir yuvarlak masa toplantısından öteye geçmesi imkansıza yakın olur. Tabii tabii. Ee, ben egonun bu anlamda da hani olumlu anlamda bu işe kanalize edilmesi olarak düşünüyorum. Çünkü yaratıcı insan o egosuyla zaten var olur. Tabii. Yani e egoyla bağlantının kesilmesi aslında e şöyle başarılabiliyor. E yani biz onu e şaka yolu şöyle diyor. Egolar dışarıda bırakılıp usulüye okay. giriliyor. Yani hani bir ego problemi çıkartma potansiyeli varsa bunun bir aslında e, grupta yaralamama gerekçesi olabileceğinin de ifadesi gibi bu. Dolayısıyla ben koyuyorum. Dolayısıyla herkesin koymasını da istiyorum Eşde, eşdeğer konumda. Hı hı. Masaya konan fikrin e, evrileceği, başka fikirlerle bütünleşeceği, sert eleştirilebileceğini bekleyerek insanın fikir koyması gerekiyor. Bundan alınmaması ya da gurur duymaması gerekiyor. Yani olumlu veya olumsuz tepkiler Bu bizim imarlığımız bir problem. Yani siz de bunu düşünüyor musunuz? Ee, okulda son derece sert eleştiri jür sisteminden gelen bir eğitim Hı. pratiğe geçtiği zaman ee, tabiri caizse kokteyllerde Ah çok güzel projeler olmuş ah, Harika <gülüyor> projeler olup Arkasından konuşmalara Yani bunların evet. hepsini yaşıyoruz evet, evet. Yarışmalarda işte aslında kolokyumlar, Ben niye ödül alamadım <gülüyor> Şeylerini Jüri onla sıkıştırmaya Yani evet. biz mimarlı konuşmuyoruz aslında Kendimizi konuşmaya çalışıyoruz Evet şimdi tabi doğrudan Konuşmak yerine söylenmek Önemli bir şey Olumsuz alışkanlık Yaygın olumsuz bir alışkanlık Burada onu da aşmak gerekiyor. Evet. Yani açık olmak, doğrudan düşüncesini söylemek. Tabii burada bu sistemlilik işe yarıyor. Somutlaştırmak gerekirse bir şey geldiğinde, bir tasarım problemiyle karşı karşıya kalındığında bunun çok iyi kavranması gerekiyor. Birinci safha bu. Yani rahmetli hocam, Profesör Doktor Altınöke'yi almak istiyorum saygıyla, hürmetle. Ee, uzun bir süre ben asistanlığını yaptım ve o zamanlar bir parçada bu da çok zor bir şey bu sistemi uygulamak diye bu sistemli yaklaşımlara birazcık eleştirel ama anlamaya çalışır bir tavır içerisindeydim ilk aşamalarda. Ee, deneyim kazandıkça ne kadar önemli olduğunu görmeye başladım. Vizyon sahibi bir insandı. Bugün uğraştığımız mesela bu yüksek yapı silüet meselelerini ilk gündeme alan akademisyenlerden biriydi bunun ekonomiyle ilişkisini politika ile ilişkisini ilk gündeme getiren en özgün proje biriydi. dersi veren hocalardan biriydi çünkü ve... kendi gündemi vardı bana hep ilginç gelirdi Altan Bey burada ben de almak istiyorum evet. ve e, proje stüdyosunda e, özellikle bu sistematik yaklaşım yani bu çok boyutlu bir e, şey olarak retorik olarak değil hı hı. gerçek bir yaklaşım metodik bir yaklaşım olarak e, kullanırdı e, dikkate alırdı stüdyolarda mesela e, problem analizi yöntemi vardır işte amaçları hı hı. belirlersiniz hı hı. E, karar konularını belirlersiniz bunlarla ilgili amaçları belirlersiniz hı. ve ölçütleri belirlersiniz 3 sütunda hı hı. bir matris olarak şimdi e, bu size esasında bir tür alışveriş listesi çıkartır projeyle ilgili yani ilgilenmeniz gereken bütün parametreleri dökmenizi sağlar bugün şimdi parametrik tasarım diye e, özellikle bilişim alanında e, önümüze çok sık çıkan bir kavram var. Aslında sanki parametrik tasarım yeni keşfedilmiş bir meseleymiş gibi. Aynen. E, tamam bir takım yazılım araçlarının özellikle de biçim üretmek üzere otomatizasyona tabi tutması şeyi e, tasarım sürecinin bir bölümünü e, ilginç sonuçlar doğuruyor. Fakat mevzu bu değil. Bu birazcık e, aslında... Suistimali gibi geliyor bana. Parametrik tasarım araçlarının imkanlarının. Çünkü... Ya da kolaya kaçması gibi geliyor ha, bazen de bana. Çünkü esasen hı hı. E, belki de bu işin başından beri e, tasarlayan insan hep parametrelerle e, çalıştı. Bunu şey yapmadı belki. Dış, dışlaştırmadı ama farkındaydı. Evet. Dolayısıyla bu swarming de ya da bu şey, çalışma sürecinde bizim e, öncelikle bir kere bu kavramsal haritayı bu karar konuları vesaire meselesini e, belirlememiz gerekiyor. Ondan sonra bir başka birlikte çalışmadan mesela bir yarışmadan ya da e, işte bir e, usta mimarın Hı -hı. çeşitli seçenekleri e, büro üyelerini dağıtmasından farklı olarak farklı stratejiler belirli, her stratejiyi bir grup üyesinin çalışması daha sonra da belirlenen e, kriterler çerçevesinde o problem analizi yönteminde yeniden Tartışması, elemesi, bütünleştirmesi, e, iyileştirmesi ve ortaya çıkan seçenekleri de muhatapla konuşması. Bu kadar. Yani Şimdi hani mesela şu sekizli örnekten devam edelim o zaman biraz anlamak için. E, İşverene bu sekiz alternatifle gidiliyor. Peki bunlardan birisi seçilecek elbet Hı -hı. ve ondan devam edilecek. O süreçte e, onu yapan mı bu işi devam ediyor? Yani bu bir eliminasyon sistemine mi dönüşüyor? Yoksa e, ya mesela seçilen benim önerim oldu Hı -hı. Yani bu Volkan'ın projesine mi dönüşüyor bir noktadan sonra yoksa yine bu Swarm'un içinde benzer bir yöntemlerle devam eden bir şey mi olur? onu bir açıklayabilir Benzer mi? yöntemlerle Hı -hı. yani fraktal olarak daha Hı -hı. önce şey aşamasında ilk fikrin geliştirilmesi aşamasındaki işbirliği bu sefer bu alternatifin alt karar konularıyla ilgili meselelerin Hı -hı. geliştirilmesi için yine grup halinde çalışılması şeklinde gidiyor. Kaçınılmaz olarak şeyin bir önderliği var orada Hı -hı. o fikri. Geliştiren arkadaşımızın bir ön plana çıkması durumu söz konusu oluyor. Ama o zaten kendi doğal sürecinde olan Tabii. bir şey çünkü Tabii. fikri ya da şeyi ortaya, çerçeve ortaya koyan. Tabi. Bir de e, hiç kimse katkısını sakınmadığı için hiçbir Hı -hı. fikirde yüzde yüz zaten e, bir kişiye ait olamıyor. Evet. Yani herkesin fikri. Ee, yumuşak karınlarından arındırılmaya daha güçlendirilmeye çalışıyor. Burada herkes birbirine destek oluyor. Peki proje bazı süreçte bu formun içine girip çıkmak mümkün mü yoksa Tabii. bu baştan yapılan bir çalışma mı oluyor? Tabii. Tabii. Yani bu e, şöyle söyleyeyim. Ne zaman hani bu çok disiplinlik meselesinden bahsettik ya. Çok disiplinlik meselesi yardımlaşma gerektiriyor. Yardımlaşma ya da başka disiplinlerden destek alma Hı -hı. meselesini gündeme getiriyor. Bu durumda da zaten ...gerek duyulduğu her anda... ...bu Swarm genişleyebilmeli. Şimdi o zaman e, bir de süremiz de azalıyor. Bu Swarm'u mesela yaptığınız... ...bazı projeler ya da kimlerle çalış. ...biraz daha böyle spesifik örneklerden bahsederek... ...dinleyicinin de yani kafasında... ...bunların netleşmesini sağlayabilir miyiz? Bu çok kısa bir süre kaldı. Bunu Hı. bu kadar krasi sürede söylerken bazı isimleri anıp bazı isimleri Hı. anmazsam evet. şey olur. Ee, birazcık hani problem olabilir. Fakat kategori olarak Hı. söyleyeyim. Ee, bunun içerisinde çok küçük bir takım e, hani mekan, iç mekan düzenleme meseleleri de olabildi. Evet işte çok büyük yerleşme ölçeğinde tasarımlarda oldu. Bina ölçeğinde çalışmalar, Sanırım kamuya da yapılar tabii yapıldı. Tabii kamuya da yapıldı. Bu çok önemli bir şey. Evet. Çünkü kamu çok katı bir sistem Kesinlikle. önerirken siz Swam'la bunun içine girebildiniz bir şekilde. Kesinlikle ve bunların bir kısmı da hani yarışma da yapıldı. Bununla yarışmaya da girildi. Hatta yapılmış binalar ödüller de aldı. Evet, evet. Bu çok önemli bir detay evet. ve belki şunu da söylememiz lazım. Belki teker teker isimleri zikredecek zamanımız yok ama Belki bloğa ekleriz. Evet. Bunları ekleriz detaylı. Belki sunumu da şey, sizin bir sunumunuz tabii vardı. Tabii, şey yapımız, onu da ekleriz. Orada eksiksiz olmasını Profesyonel istedim. Ofis yapıları da bu formun içine girip çıkabiliyorlar. Yani siz bize yaptığınız sunumda bunlardan da bahsetmiştiniz. Hani misal bir örnek vermek gerekirse ben kendi ofisimle Tabii. bunun içine girebiliyorum. Tabii. Bu prensipler içinde olabildiğim sürece, anlaşabildiğim sürece bir üretim yapabiliyorum. Tabii. Sonra üretimden sonra çıkıyorum belki başka bir projede tekrar girebiliyorum. Kesinlikle. Yani bu aslında siz öğrencilerle başladı dediniz. Evet. Daha genç bir ekiple başladı ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla özellikle de genç, Kuşağın ofislerinin çok rahat girebileceği girdiği, girdiği bir şeyler çalıştı, yaptığı bir üretti. sisteme dönüşmüş durumda Çok doğru, çok doğru. Peki siz e, süremizin de sonuna geliyoruz ama çok kısa olarak Hı. bu sistemin geleceğiyle ilgili projeksiyonlarınız var mı? Nerelere gidebilir bu? Ya da Türkiye'deki şartlarda nasıl bir küçük evrimler ya da değişiklikler ya da e, updateler yaşayabilir? Evet, tabii. Şimdi mesela biraz önce kamu e, projeleri dediniz. Biliyorsunuz e, kamu projelerinin, e, kamunun proje teminiyle ilgili e, yasayla belirlenmiş yöntemleri var. Evet. Tabii böylesine sıra dışı bir e, uygulama bununla çok üst üste düşmüyor. Evet. Yani e, buna imkan verecek aslında yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Yani böyle bir diyalog başlatılabilirse bu sanıyorum e, önünü açar. Bu birincisi. E, i̇kincisi ee, hani önce çalışıp sonra sonuç alınan bir meslek dalındayız Biz bu meslek dalının bu manada özellikle gençlerin teşvik edilmesine yönelik e, gelişmiş e, ülkelerdekine benzer bazı teşvik sistemlerinin oluşturulması lazım ee, yani bunlar olursa eğer şeyi açılacak hı hı. önü önü açılır gibi düşünüyorum o zaman belki de swarm'un benzeri sistemlerde başkaları tarafından kurulup şey yapılıyor olacak. Ve belki benim anladığım şu kamunun özellikle devlet ve yerel yönetimlerin vereceği destekler ya da mevzuat değişiklikleriyle bu sistem aslında Türkiye'de şu ana kadar bir yere kadar işledi. Hı. Ama daha büyük ölçeklerde daha geniş ölçeklerde çalışması sağlanacak. Doğru. doğru. Ee, programın sonuna geldik. Aslında konuşacak konuları yine yarısını konuştuk. Ee, fakat e, Yüksel Bey'in de sunumunu Blogumuza koyacağız podcast ile beraber Çok teşekkür ederim Geldiğiniz Şimdi için Ben teşekkür ederim Buradan bir açık çağrı yapıyorum programı bitirirken Biz burada süreçleri konuşmayı tercih ediyoruz Projelerin kendisinden çok çok Mimarlık görselliği olan meslek Ve radyo programı taklit edeceğinizde sözel giden meslek Benzer süreçler Benzer çalışma metotları Yani Türkiye'deki iş yapma yöntemlerinin Önünü açabilecek yöntemler Herkesi programa bekliyoruz Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Herkese iyi günler. Çok teşekkür ederim. Bir Açık mıyma <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı.